Günaydın Ahmet, merhaba, günaydın. günaydın Eras'tan sağlam, merhaba, günaydın Ömer Bey, günaydın Ahmet Bey, günaydın ve günaydın herkes. Diniş Destek Projesi özel yayınının dördüncü gününe girmiş bulunuyoruz sizlerle birlikte. E, çok kısa bir günün değerlendirmesini yapacak olursak iki cümlelik, e, 153 kişiye ulaşmışız, 133 kişi günün hedefiydi, 20 destek aşmışız bile darısı bugünün başına. Evet oldukça yoğun bir gün geçti. Programcılarımızdan da çok ciddi katkılar gördüğümüzü de hemen söyleyelim buradan. Ahmet, ne yapıyoruz bugün bir birlikte ama Evet, Açık Radyo'nun önemli felsefi toplumsal dayanaklarından bir tanesi ortaklık projesi yani bir, bir, bir her bir, beraber bir şeyler yapmak bir. Özel bir e, şahsi menfaat beklemeden e, or, or, ortaklığa beraberliğe e, bir katkı e, sunmak e, bu e, yaklaşım e, Fransa'da e, Fransa merkezli olarak bundan epey bir zaman önce e, or, imzaladığımız, yayınladığımız iki üst üste yayınladığımız iki manifestoda dile getirilmişti. Birlikte yaşam Manifestosu bu. Ee, Ivan il için hatırlayacaksınız e, ünlü bir kavramı vardır. E, Fransızca, Latince kökeninden hareketle geliştirdiği bir kavramdı Ivan il için. E, convivial yani e, bir e, masa etrafında bir şeyi e, paylaşan, ortaklığı paylaşan e, paylaşma düzeni. E, zamanında bu e, bu e, konvizyel toplum e, Türkçe'ye çevrilirken e, şenlikli toplum diye çevrilmişti. Şenlik üzerinden e, vurgu yapılmıştı. Yanlış değil e, ama yeterli değil. Sadece şenlik değil burada önemli olan. Tabii şenlik bir paylaşmadır. E, o anlamda içeriğini bütünüyle çarpıttığını söyleyemem. Şenlik bir paylaşmadır. Bir... E, Mutlu yaşam e, tarzıdır. E, ama burada e, şenliğin ötesinde e, bütün bir yaşamın çeşitli e, tezahürlerinde, çeşitli alanlarında paylaşmaya, ortaklığa, müşterekliğe e, vurgu yapan e, bir e, manifesto, bir çağrı. Bu çağrının e, açık radyoda bunun bir parçası elbette. E, çünkü e, bir e, beraber dinleyici destek programda bunun en önemli parçalarından bir tanesi. En somut e, bu, bu, bu cephenin en somut olarak kendini gösterdiği anlardan bir tanesi. E, çünkü hem e, programcıların hem e, dinleyicilerin hem destekçilerin e, ortak çabasıyla e, iradesiyle hiçbir zorluğa hiçbir e, ne ne Siyasal ne iktisadi hiçbir zora e, başvurmadan e, tamamen özgür iradeyle e, oluşan bir ortaklık. Ve e, kaç yıl oldu Ömer? 96'dı değil mi başladık? Evet, 96 Kasım'ında başladık ve hiç durmaksızın bu 19 seneden beri de işte bu ortak Yaşamın bir parçası da oluşturabileceğimiz bu şey yapıyoruz birlikte. Birlikte. Birlikte açık radyoyu var etme. Her hep birlikte, bütün paylaş, paydaşların katkısıyla açık radyoyu var etme. Bu birlikte daha iyi yaşamak olarak da çevirebiliriz konviyalizmi. müşterek yaşam olarak da çevirebiliriz. Ama önemli olan Sadece müşterek olarak yaşamın müşterekliği değil, aynı zamanda tabii ki yaşamın daha iyi, herkes için daha iyi olmasını sağlamak. Sadece e, o müştereklik seviyesinde kalırsak, e, çok yokluk içinde de müşterekliği, çok zorluk içinde de müşterekliği e, kabul etmek e, durumunda kalırız. Halbuki e, insanoğlunun e, dünyadaki en önemli, varoluşlarından, tarzlarından bir tanesi herkesin yaşamını bu dünya üzerinde geçirdiği belli bir dönemi iyi geçirmesini sağlamak. Eziyet, sıkıntı içinde mümkün olduğu kadar olmadan iyi geçirmesini ama ortaklık içinde iyi geçirmesini yani bir avucun iyi bir yaşam sürerken çok daha büyük bir çoğunluğun ızdırab ve sefalet içinde olmasına dayalı bir bir iyi yaşam görünümü değil, herkesin ortaklık içinde o iyiyi paylaşabilmesi. Bu tabi bir dizi bir dizi kural gereklilik, felsefi yaklaşım ilke gerektiriyor. Bir tanesi bu yaklaşım liberalizmin her koyun kendi bacağından asılır e, gemisini kurtaran kaptan e, yaklaşımına e, tabii ki e, şiddetle karşı çıkmak demek. E, bunun ek ekonomideki uzantısı piyasayı e, kendi haline bırakırsanız o meşhur görünmez el denen şey, piyasayı kendi haline bırakırsanız, dokunmazsanız en iyi sonuca, ortak sonuca varırsınız anlayışıdır. Bu sadece güçlünün en iyi sonuca varacağı anlamına gelir fiilen ee, ve bir liberalizme karşı çıkmaktır. İkincisi milliyetçiliğe karşı çıkmaktır. Milliyetçiliğe karşı çıkmanın da en önemli argümanı ortak insanlık ilkesi. Yani biz insan türü olarak bir ortaklık üzerinden varız. Ee, i̇nsanların dilleri, dinleri, ırkları üzerine oluşmuş fiili farklar, Bunların birbirlerine düşman, birbirlerini yok ederek, birinin diğerini yok ederek, ezerek veyahut en azından onu kendi dünyası dışına tamamen dışlayarak var olabilecek bir iyiden bahsetmiyoruz. Bu Böyle bir iyi sadece biraz evvel bahsettiğim gibi liberalizmin iyisine benzer. Güçlünün kendini iyi hissettiği bir dünya anlamına gelir bunun en yakın örneğini de şimdi Ukrayna savaşında görüyoruz. Ne demek olduğunu. Evet, İlk aynen. E, Ahmet bir de şeyden sözünü kestim e, ama yani bir şeyi aklıma geldi. E, açık e, kitabı bu sıralarda sık sık e, Ukrayna savaşı dolayısıyla da e, dile getiriyoruz savaş ve barış maddelerini okuyoruz. Bir de Mos dergisinin bu konuda senin yazdığın maddesi açık kitapta çok faydalı bilgiler veriyor. Yani 1981'de küçük bir grubun kendi olanaklarıyla hazırlayıp fotokopiyle çoğalttı 3 aylık bülten yani sosyal bilimlerde faydacılık karşıtı hareket. Derneğin ismi, derginin ve onu çıkaran derneğin ismi de Dürkheim'in yeni ünlü sosyolog Marcel da gönderme yaptı. Yani burada hem faydacılığın ne kadar zararlı bir şey olduğu ve karşı durulması gerektiği akım hem verme alma ve karşılığında verme ilişkisi. İşte devlet, piyasa, armağan ekonomisi gibi kavramların tartışıldığı çok önemli bir madde. Açık dün internet sitesinde web şeyinde de var bu. Mouse, mouse diye yazılan madde ve oradan da başka kaynaklara da gidebiliyoruz yani işte senin toplum ve bilimde çıkan ta 1995'te Armağan'ın günümüz ekonomisindeki yeri ve Alain faydacı aklın eleştirisi kitabı iletişimden çıkan 2007'de ve aynı zamanda Karl Polanyi'nin de büyük dönüşüm kitabı 2000'de çıkan iletişimden gene ve programcılarımızdan Ayşe Buğra'nın da ön sözüyle çıkan bütün bu kavramların ta kaç zamandan beri açık radyoda dile getirildiğini biraz da sevinç ve gururla da söylemek mümkün. Onun için de belki dinleyicilere de buradan bir kez de Eraslan vasıtasıyla bir çağrıda bulunmanın zamanı olabilir. Evet. Dinç Destek Projesi özel yayının bütün konuşmuş olduğumuz bu kavramlar dolayısıyla bu kavramlar içre e, bu kavramların konuşmasının devamı yani e, armağan ekonomisinden başlayarak Ahmet Bey'in e, komolyalden bahsettiği meseleye kadar bütün bunları konuşmaya ve sürdürmeye kararlıyız. Bunun da yolu sizlerin desteğinizden geliyor. E, sabahları ilk saatte yani özel yerine başladığımız ilk dakikalarda vereceğiniz destek gerçekten gün boyu müthiş bir motivasyon, moral ve güç sağlıyor bize. Bu güce şu anda ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da sadece sizler giderebilirsiniz Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına, 350 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Yarım saati destek de kuşkusuz mümkün. Desteğinizi e, kredi kartıyla taksitendirerek ya da havale yöntemini seçerek vermeniz mümkün. Evet, telefondan biraz mahrumuz ama dünkü deneyim şunu gösterdi ki e, bir seyreltilmiş Destek süreci olduğu için e, telefonla da desteğinizi şu anda aktarabilirsiniz. Öncelikli olarak e, sormak istediğiniz ve anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen telefonla arayarak desteğinizi o yöntemle sunun. Yoksa ve bir klavye uzaklığındaysanız, bir internet uzaklığındaysanız radyoya hemen oradan desteğinizi açık radyoya aktarabilirsiniz. E, bu detay bilgilerden sonra Ahmet İnsel ile konuşmaya devam edeceğiz. Hemen iki mecrayı da söyleyelim. 0212-343-447. 4141 ya da AçıkRadyo.com.tr destek olun. Evet Ahmet, çözümü kestik ama amaç Yok, birlikte tabii. Açık Radyo'nun evet. devamını nasıl getireceğimizi konuşuyoruz zaten. Evet, bu hatırlatma öne zaten hatırlatacaktım. Zaten bu birlikte daha iyi yaşamak manifestosunun birinci ve ikincisini 2010'larda hazırlayan çekirdek kadro bu MOS dergisi toplum bilimlerinde faydacı yaklaşıma karşı hareket derneğinin çıkardığı, çıkarmaya devam ettiği yani bakın 1982'den beri dergi şimdi 6 aylık aralıklarla yayınlanmaya devam ediyor. O derginin çekirdek kadrosu, Alenka'ya başta olmak üzere, o derginin çekirdek kadrosunun e, girişimiyle hazırlanmış bir e, manifestoydu. Bu, bu yaklaşımın yani birlikte daha iyi yaşamak e, yaklaşımının temelinde tabii ki armağan e, dediğimiz, e, armağan ekonomisi, armağan ilişkisi dediğimiz ilişki var. Bu armağan ilişkisi sadece bedava olmak Day bedavalılığa dayalı değil bedava yani parasız olması e, önemli ama e, sadece parasız olması değil aynı zamanda bir ilişkiyi sürekli kılabilmenin bir aracı o yüzden biraz evvel dediğim gibi vermek ve onu almak aldıktan sonra da verileni e, geri vermek ama illa bu e, veren kişiye geri vermek şeklinde olmayabilir bu alınan bir şeyi aldıktan sonra onu başkasına da vererek o borcunu ödemek anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bir toplumsal ilişkiyi ayakta tutmanın armağan yoluyla, dolayısıyla vererek, alarak ve başkasına vererek veya iade ederek, başka bir şeyi ona geri vererek sürdürülen bir ilişki, sadece para ve meta değil bu aynı zamanda fikir toplumsal e, iyilik e, gibi e, simgesel değeri yüksek e, girişimlerde olabilir müşteklek burada son derece önemli Tabii aynı zamanda bir dizi e, kapitalist ekonominin e, metalaştırdığı bir dizi e, maddeyi tüketimi ihtiyacı karşılama türünü de meta düzeninden çıkarmak anlamına gelir. Yani para karşılığı ve sermaye birikimi amaçlı yapılan üretimlerin bu amaçları dışında esas itibariyle insanların gönüllü biçimde insanların birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama düzenine dönüştürmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bir alternatif ekonomi kapsamlı, radikal bir alternatif ekonomi anlayışı var. Ama bu her şeyin devletleştirilmesi anlamına gelmiyor. Her şeyin piyasalaştırması gibi her şeyin devletleştirilmesi de o gönüllülüğü e, ortadan kaldırdığı için örneğin maalesef e, Sovyetler Birliği'ndeki deneyim başarısız oldu. Bir komuta ekonomisine dönüştü. Halbuki başlangıcındaki niyet bir ölçüde de buydu. Yani insanların ihtiyaçlarını gönüllü biçimde ve bir piyasa ve sermaye birikimi üzerinden sadece para gücüne dayalı olarak tatmin etmeye mahkum olmamaları amacıydı. Komünizmin amacı veya Sovyetler Birliği'ndeki planlı ekonominin amacı. Ama bu maalesef biraz evvel dediğim gibi tamamen her şeyin devletleştirilmesiyle bir komuta ekonomisine dönüştü. Piyasa ekonomisinin benzeri, yani tam zıddı fakat benzer sorunlarla karşı karşıya gelen bir ekonomi sistemi oldu. Bunun ben dışında e, yer alabilebilen, yani gönüllülüğü ön plana evet. bir e, yaklaşım gerekiyor. Ben iki şey ilave edeyim izninle, yani bu Armağan ekonomisi ayrı bir madde olarak gene açık kitapta da evet. yer almıştı. Ve bir madde olarak çok önemli bir noktası var. Halil Turhanlı yazmıştı o maddeyi de. Marcel Moos'un da bu işe 1925 yılında yayınlanan Armağan başlıklı incelemesinde Esas bu fikirleri de yerlilerden, Polinezya ve Kuzey Amerika yerlileri arasında yaygın olan bir törensel armağan dağıtımından. Yani armağan verme yarışından e, alıyor. Bu toplumlarda armağan alan aldığından daha fazlasını vermek istiyor. Sonuçta iki taraf birbirlerini armağana boğuyor. Böyle ilginç bir şey potlaç adıyla anılan armağan verme yarışlarında yapılıyor. E, Sürdürülüyor. Bu önemli bir şey. Bir de demin sözünü ettiğin konuda şimdi devletleştirmenin tabii her alanda olmasının Sovyetler Birliği'nde ne kadar anlamsız bir feci bir sonuç verdiğini gördük hep birlikte. Ama öte yandan bugün dünyayı çok ciddi bir mahfa doğru sürüklemekte olan başlıca unsur da şey olduğu için tamamen bu petrol başta olmak üzere kömür ve gaz şirketleri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önde gelen bazı iktisatçıları açıkça mutlaka kamulaştırılması gerektiğini söylüyorlar. Yoksa bu işin önlenemeyeceğini yani böyle de bir geçmişten günümüze de böyle bir yansımadan da bahsedebiliriz biraz önce. Azıcık bahsettik, açık, açık programımızda yani. Evet, zaten biraz evvel piyasa toplumu veya tamamen devletleştirilmiş ekonominin yani mutlak olarak tek düzen, tek sistem, tek ilke üzerinden oluşmasına karşı çıkmıştım. Alternatif ekonomi sadece bir mülkiyet yapısı veya bir yönetim tarzının her şeye egemen olduğu bir yapı olmamak durumunda. Yani piyasanın bazı alanlarda piyasa ekonomisi devam edebilir. Kamulaştırma bir dizi konuda elbette son derece gerekli olabilir. Ama bunun yanında üçüncü sektörler. Yani gönüllük üzerine oluşan, kooperatifler, dernekler üzerinden oluşan girişimler, açık radyo girişimi bunun bir parçası. Ne kamulaştırma var, ne piyasa var. Tam Burada üçüncü sektör dediğimiz sektöre tekabül ediyor açık radyonun bulunduğu alan, gönüllülük üzerine oluşan alan. Ve bu alanın mümkün olduğu kadar genişlemesi belki de esas alternatifi oluşturuyor. Ve tabii bunun yanında çok kültürlüğü gündeme getirmek gerekiyor. Çok kültürlük bir kültürün diğerleri üzerinde kendini hegemonyasını, hakimiyetini, kurma teşebbüsünün gayrimeşru olduğunun kabul edilmesi demek. Ve bir bu tabi evrensellik ve yerellik tartışmasında da çoğulcu bir evrenselliği, tek düze, tek ilkeli, tek değerli, tek kültürlü bir evrensellik değil, çoğulcu bir evrenselliği. Yani yerelin o farklarını içeren bir evrenselliği gündeme getiren onu ilke olarak kabul eden demek. Ve bu birlikte daha yaşamak Manifestosunun beş ilkesi var. İsterseniz onu hatırlatarak bitireyim. Birincisi ortak doğal ilkesi, doğallık ilkesi. Doğanın ortaklığı yani doğa kimsenin mülkü değil. Doğa insanlığın ortak birlikte yaşamak durumunda olduğu, karşılıklı alışveriş içinde olduğu, birlikte yaşamak durumunda olduğu bir bir varlık. Varlık, canlı varlık mı? Kısmen belki canlı varlık. Ama birlikte yaşama ilkesinin belki de en fazla evet, e, ortak evet. olarak dikkate e, dikkate almamız gereken alan. İkincisi bir ortak insanlık. Yani insanlık e, ırklardan, e, dinlerden çok daha üst ve o biraz evvel bahsettiğim çoğulcu evrensellik içinde var olan bir e, ilke. Ortak insanlık ilkesi, ortak toplumsallık ilkesi. Toplumsallık bir kesimi dışlayarak diğerini var etme yöntemi değil. Yani toplumun içinde bir kesimi hedef göstererek, hedef tahtası yaparak, onları düşman addederek diğerlerinin birleşmesini sağlamak değil. Bugün Fransa'daki seçimlerde ikinci gelen adayın, aşırı sağ adayın, ee, ideolojisi tam da bunun tam tersi. Yani toplumun bir kesimini Müslümanları veyahut göçmenleri veyahut eskiden Almanya'da Yahudileri düşman kılarak, düşman addederek onları toplum için bir tehdit, varlık tehdit, varlığa karşı bir tehdit olarak tanımlayarak diğerlerinin kenetlenmesini sağlamak. Tam bunun karşısı ortak toplumsallık. Toplumsallık o toplumda yaşayanların ortak mülküdür diyebiliriz. Bölünmez ortak mülküdür. Devredilmez ortak mülküdür. Bir meşru bireylik aynı zamanda. Yani bu toplumsallığı öne çıkartırken herkesin aynı elbiseyi, aynı renkli elbiseyi giydiği, herkesin aynı yemeği öğlen ve akşam yediği bir <coughs> tek tüzel, tek tipleşmiş bir toplum anlamına gelmiyor. Ortak bir birey, meşru bir bireylik hakkının da tanımlısı. Yani o toplum içinde... Farklıların da bireysel olarak meşruiyetini indirgenemez, devredilemez, el konulamaz meşruiyetini kabul etmek demek. Ve en önemlisi de bence e, yaratıcı çatışma. Yani toplum sadece bir dikensiz gül bahçesi değildir. Toplum aynı zamanda birbiriyle rekabet halinde olan ama öldürücü, yıkıcı rekabet değildir. Ben Ömer Madra'dan daha iyisini yapmak istiyorum diyen insanların da ortaya çıktığı ve şu açık radyodan daha iyisini yapmaya çalışan başka açık radyoların ortaya çıktığı ve bir, böylece o rekabet içinde ama bu yaratıcı rekabet içinde çoğaldığı, birbirini yarış içinde çoğaldığı bir yaratıcı çatışma, birbirini yok etmek üzere, öldürmek üzere değil, Birbirini daha da zenginleştirmek üzere olan bir yarışın, toplumsal yarışın da uzantısıdır. Biraz evvel Marcel Mos'un e, esinlendiği Popoize-Yunigine'deki yerlerin de en önemli varlık nedenlerinden biri o potlaşta. Ki potlaş bir dizi biriktirdikleri kendileri açısından değerli adettikleri e, simgeleri yok etmedir aynı zamanda. Birbirine armağan vererek aslında birinin diğerinin önüne geçme yarışıdır. Ki toplumsal ilerlemede ancak böyle gerçekleşir. Evet yani şey de çok ilginç yok. Harika özetledin Ahmet. Çok teşekkürler. Bitireceğiz zaten hemen ama bir de açık radyonun daha kuruluş anında ortaya koyduğumuz şey de tam da buydu zaten. Tuğralar yapıldı çizimini şeyin yer aldığı bizim Tuğralar serisinde yer alan litografilerden birisi Abidin Dino'nun ve arkasında ortaklarımıza verdiğimiz şeydi numaralandırılmış şeyinde arkasında da şu ibare yer alıyordu özgür, bağımsız demokratik haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir radyo kurma projesine 1995'te verdiğiniz bu desteğin Türkiye'de yeni projelere örnek olması dileğiyle diye yazmıştık. Yani evet. Tam da bu senin sözünü ettiğin şeyi orada ifade etmeye çalışmıştık 27 sene önce. Evet, Açık Radyo'nun bu amacı ısrarla ısrarla ve yaratıcı biçimde kendini yeniyerek sürdürmesinin hakikaten şahidiyiz. Türkiye toplumunda maalesef uzun soluklu ısrarcı yaklaşımları rastlamak daha zor, çeşitli nedenlerle insanların kendi kapasiteleriyle alakalı bir kültürel bir şey indirmek istemiyorum. Toplumsal yapının çatışmaları, oraya hakim olmak isteyenlerin o kısıtlayıcı, bastırıcı, boğucu ve tek tipçi, tek düzeci yaklaşımları, tek kültür, tek e, teklik üzerine oluşan o yaklaşımlarına rağmen Açık Radyo e, 27 yıldır e, bu mücadelesini sürdürüyor ve zannederim önümüzdeki dönemde de e, sürdürmeye devam edecek, elbette devam edecek. Ve dediğim gibi bu örnekleri çoğaltmanın da başkalarının da bu girişimleri benzer girişimleri gündeme getirmesinde acil ihtiyacımız var. Bir demokrasi ideali üzerine bir ekolojik objektif çevrenin korunması üzerine oluşan bir hedefin yanında bu çok birlikte yaşam idealinin temelinde aynı zamanda tabii bir Demokrasi ideali var. Açık Radyo bu demokrasi idealinin hayata somut biçimde geçmiş örneklerinden bir tanesi. O yüzden bunu hazırlayan, gerçekleştiren bütün arkadaşlarımıza, şu anda bizimle beraber olanlara, şu an artık aramızdan ayrılmış olanlara, bu dünyayı terk etmiş olanlara hepsine gönülden çok büyük bir teşekkür borcumuz var, borcum var ve dinleyici destek programında bu anlamda bir karşılığı bulacağını zannediyorum. Çok teşekkürler Ahmet. Bizi son şeye bırakalım Eraslan'a ve bu bölümü bitirelim böyle.